...94.9 Açık Radyo Açık Dergi programı devam ediyor... ...zamansız köşesinin içi içindeyiz... ...Burçak Konukbanın hazırlayıp sunduğu... ...zamansız köşesi adı üstünde... ...bu hafta yine zamanı değişti... ...6.30 sonrasında yayınlıyoruz şu anda... ...ve ilk konuğumuzu ağırlayacağız... ...12. İstanbul Bienalini konuşacağız... ...17 Eylül'de başlıyor... ...13 Kasım'a kadar devam edecek... ...İKSV Bienal Direktörü Bige Örer konuğumuz... ...hoş geldiniz... Hoş bulduk... Merhaba Burçak... Merhaba, hoş bulduk... <gülüyor> Hemen şununla başlayalım isterseniz... Ee, ...ismiyle başlayalım... Ben isimsiz diyeceğim ama biliyorum ki sadece isimsiz değil daha uzun bir isim. Dolayısıyla bu isim seçiliş biçimi ve bu ismin etrafında dönen kavramlar ve küratöryel bakış açısıyla başlayabiliriz. Biennial'in başlığı bu sene küratörleri Adriano Pedrosa ve Jens Hoffman tarafından isimsiz parantez içinde 12. İstanbul virgül 2011 olarak belirlendi. E, baktığımızda aslında bu çok görsel ve formel bir başlık e, aynı zamanda Felix gonzalez Torres'in işlerine referans yapıyor ve e, ke sanatçının kendi işlerine verdiği isimlere referans yapıyor bir yandan ismi olmayan bir e, gönderme bir yandan da aslında neye gönderme yaptığında zaten o parantez içerisinde kendi koyduğu bir açıklaması var. Ama tabii e, bir de aslında çok farklı okumaları olacağını, bu küratörlerin açmış olduğu tartışmayı kavramsal çerçevenin de çok farklı okumaları olacağını gönderme yapıyor bu başlık. E, bu anlamda küratörler e, e, Felix Gonzalya e, bu anlamda refre ettiler. Fakat bir yandan da bir soru hemen e, küratörler nasıl seçiliyor nasıl bir sistem var İKSV'de e, bir danışma kurulu çerçevesinde mi e, onlar seçiliyor e, bu konuda da bize bilgi verirsen. Tabii ki e, küratörler uluslararası bir danışma kurulu tarafından seçiliyor e, bu danışma kurulunda e, çeşitli yani beş üyeden oluşuyor aslında küratör sanatçı ve sanat eleştirmenlerinden oluşan bir kurul her iki bir bir bu kurulu değiştiriyoruz. Ee, ve bu e, kurulun küratör seçiminde hem İstanbul Bienal'in vizyon, misyon ve öncelikleri hem de e, seçilecek küratörlerin uluslararası alandaki e, geçmişte sergilemiş oldukları işler tabii ki e, önemli yer tutuyor. Peki küratörlerin daha önce e, sergilemiş olduğu bienallerden kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii. E, Adriano Pedrosa e, daha çok e, São Paulo Biennale'nde iki defa e, bir keresinde e, yayınlar ko-editörü e, olarak çalışmış. E, bir Biennale'de de yine eş küratör olarak e, görev almış. E, Jens Hoffman, e, Halkların Biennale'ni bu sene e, içinde küratörlüğünü yaptı. E, aynı zamanda e, Adriano ve Jens'in birlikte gerçekleştirmiş oldukları San Juan ...grafik e, trieneli de bulunmakta e, gerçekleştirmiş olduğu bir takım e, ortak projelere örnek vermek gerekirse. E, bu anlamda e, bu sene ki BNL'nin e, bir yandan da tek bir mekan içerisinde yapılması e, planlanıyor. Çünkü ilk basın toplantısında e, böyle bir şey konuşulmuştu. E, ve BNL'nin yine bir yandan da daha önceki e, sergileri e, nazaran e, kreatörlerin kendi açıklamasından... E, ...daha çok sergi gibi bir BNL olmasından bahsediliyordu. Ee, bu anlamda şu ana kadar başvurular bitti bildiğim kadarıyla. Ee, hani katılım nasıl, başvurular nasıl, nasıl bir değerlendirme sürecine girilecek ve e, bu noktada e, hani BNL'in kendi duruşuyla ilgili olarak düşünürsek e, BNL'in genç sanatçılarla veya e, sanatla ilişkisi bu sene nasıl kurum, ko konumlandırılacak? Hı <gülüyor> hı. Bu Biennale aslında Felix González Torres'e gönderme yapmasının hani sebebine dönecek olursak, sanat ve politikayı bir şekilde birbiriyle buluşturan bir sergi yapma fikrinden yola çıktı. Yani bir yandan estetik ve formal işler, bir yandan da yani şu anda dünyadaki aslında güncel sanat alanında tartışılan ana başlıklardan biri, bu formal estetik olanla politik olarak nitelenen sanat, Birbiri arasındaki kutuplaşma ve bu aslında birbirinden çok farklı gözüken ama bir yandan da ikisinin de buluşabileceği bir nokta olduğunu göstermeye çalışacağız bu Biennale'de. Felix de o anlamda önemli bir sanatçı. Bu iki aslında alanı bir araya getirme getirmesi anlamında. Ee, dediğin gibi yani sanatçı biz uluslararası bir sanatçı e, başvuru çağrısı açıyoruz basın toplantısından sonra açtık ve iki buçuk ay boyunca başvuruları topladık. Şu anda e, elimizde 1500 e aşkın başvuru var. 1500 aşkın. Çok çok ciddi bir ilgi var, çok yoğun bir ilgi var. Ee, ...ve daha uzun süre bu başvuru sürecini tutabilsek eminim bu sayı daha, yani da, daha da artacak. Ee, tabii mutlaka genç sanatçılardan özellikle çok çok büyük bir ilgi var. Ee, ve e, yani küratörler de bu portfolyoları değerlendirerek kendi e, networkleri dışında da e, sanatçılara ulaşma olana bulacaklar. ...bu anlamda kısaca şöyle bilgi ekleyebiliriz... ...çünkü şöyle bir durum var... Ee, ...hani kendi e, bu ana kadarki... ...sanat üretiminde ilgili olarak bu gözlemlerimden... ...kaynaklanıyor... İstanbul'un genelde işte antropo bölgesinde çok çoğu kez kullanmıştır. Çok ilginçtir. Antropoyu takip ettiğinizde Mimarlık Üniversitesine çıkarsınız ve Mimarlık'ta hani daha bir o akademinin verdiği bir geleneksel bir yapı vardır. Ve Markus Graf bir konferansta bunu belirtmişti. İşte İstanbul'da yapılır. O öğrenciler oradan çıkar atölyelerinden, o resim atölyelerinden. BNL karşılaşırlar ve bir güncel sanat pratikleriyle bir yandan Karşılarını bulurlar. Bunun, yani bunu yaşayan gençler, ondan sonra atölyeye geri dönerler ve hocalarına, işte, ya ama orada bir şey yapılıyor. Bu, hani ben buna girmek istiyorum. Nasıl olacak diye de, içine bak diye tepki alıp işlerine devam ederler. Hani bu anlamda, hani bir bir yandan da güncel sanatın en büyük lokomotifi modunda, iki yılda bir bir şekilde bizi uyandırıyor. Tabii 2010 süreci oldu. Hani 2010 sürecinde bu kamusal bir mekan e, kuruldu sanat limanı. Hani bu kamusal mekan durumu veya fonla güncel sanat yapma veya güncel sanat projenin destekleme durumu sence nasıl etkiledi e, güncel sanat ortamını? Hı hı. Ee, yani aslında sorunun başına dönecek olursak oradan başlayayım. İstanbul Bienalinin önemli bir izleyici kitlesi. Gençler, özellikle üniversite öğrencileri ve tabii ki güzel sanat öğrencileri ve İstanbul Bienalinin de küratörlerinin de beslendiği önemli alanlardan biri. Buradaki güncel sanat alanının aslında dinamikliği, hareketliliği, çok genç bir nüfusunda bu alanla birebir ilgileniyor olması bu açıdan yani üniversiteye mekansal olarak bile yakınlığımız gerekse işte bienal zamanında geçici ekipte birçok mimaristan üniversitesi öğrencisi de bizimle birlikte çalışır ve sanatçıların özellikle enstalasyon süreçlerinde kimi sanatçının İstanbul'da belirli bir süre geçirerek işte araştırmalarına yardımcı olurlar işlerinin gerçekleşmesine yardımcı olurlar yani bu süreçte birbirimizden öğrendiğimizi Düşünüyorum. Bunun dışında bu seneye gerçekleştirmek istediğimiz bir özel bir eğitim programı var. Genç sanatçılar ve güzel sanat öğrencilerini bir yenele katılan sanatçılarla bir araya getirerek çeşitli atölye çalışmaları düzenlemek niteliğinde. Son soruna gelecek olursak da Avrupa Kültür Başkenti'nin 2010 yılında yapmış olduğu ...çalışmalar tabii ki oldukça değerli. Öncelikle... E, ...kamu kaynaklarının... E, ...sadece İstanbul'a olsa bile... ...kültürel alana aktarılması... ...daha sonra... E, bir mekanın gerekliliği yani bizim sürekli aslında aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Her bir genelde tekrar bir mekan arayışına giriyoruz. Sabit bir mekan olmamasının getirdiği avantajlar kadar bir takım dezavantajları da var. Ve böyle bir sürekli bir mekanın olması güncel sanat mekanının olması sanat limanı örneğinde olduğu gibi gerçekten çok gerekli bunun altına çizmiş oldu. Üçüncü olarak da izleyici geliştirme konusunda yani güncel sanat sergilerini sonuçta sunma. Ve farklı aslında e, izleyici gruplarını bu sergilere taşıma konusunda e, 2010 Avrupa Kültür Sanat, görsel sanatlar özellikle e, çok başarılı oldu. E, Biennelerde bir yandan da e, bildiğim kadarıyla rehberli geziler oluyor ve e, bu rehberli gezilerde e, bir eğitim süreci oluyor. Tabii, mutlaka. Bu Hı -hı. devam edecek mi peki? Evet yani biz rehberli e, turlara çok önem veriyoruz. E, bir şekilde farklı gruplar için aslında düzenlediğimiz rehberli turlar var. E, bir e, eğitmenle birlikte 20-25 kişilik bir rehber ekibi e, çalışıyor bir Biennale'den önce ve e, daha sonra e, işleri bir şekilde daha uzmanlardan dinlemek isteyenler onlarla daha interaktif bir şekilde belki o işler üzerinde birlikte düşünmek isteyen e, izleyiciler için gerçekten çok keyifli bir çalışma. Peki yine 2010 sürecinden bir soru. E, bu Çocuk Biyaneli düzenlendi yine sanat limanında. Bununla ile gelecekte e, İstanbul Biyaneli'nin e, beraber çalışmak gibi ya da beraber yürütmek gibi bir e, projesi veya stratejisi var mı? Yani tabii her e, yani Çocuk Biyaneli başlı başına... Önemli bir etkinlik yani e, güncel sanat belki izleyicisinin daha küçük yaşlardan yetişmesi için hani bir eğitim süreci olarak ve çocukları da müdahil ederek bu sürece bu açıdan çok anlamlı. E, bizim İstanbul Bienali kapsamında gerçekleştirdiğimiz çocuk atölyeleri var yani hani e, bienal zamanında özellikle sergi boyunca gerçekleştirdiğimiz evet. çalışmalar. E, tabii bütün bunlar hani hem küratöryel e, sonuçta yaklaşımlarla hem de e, bu projelerin bütçeleriyle e, ortaklarıyla birlikte değerlendirilmesi gereken projeler. Evet şunu merak ediyorum ben de hazır sizi bulmuşken İstanbul hatırlamak konferansı yapıldı. Bir yanının ilk etkinliği diyebiliriz yanılmıyorsa evet, evet. buna. Neler konuşuldu, kimler katılmıştı, neler oldu? İstanbul'u hatırlamak konferansını Kasım ayında gerçekleştirdik. İstanbul Biyaneli'nin aslında tarihine bakmak, biraz hafızasını güncellemek adına düzenlediğimiz bir konferans oldu. İstanbul Biyaneli küratörleri ve Biyaneli'ye katılmış olan Türkiye'li dört sanatçı, bu konferansa katıldı gerçekten çok e, ilginç tartışmalarda hem e, yani o zaman yolculuğunda bir şekilde işte 1987'de ilk kez biyenal düzenlendiğindeki e, durum oradan e, ta yani bu senelere geldiğimizde yaşanan çeşitli sıkıntılar sorunlar e, başarılar bütün bunlar tekrar gündeme getirilmiş oldu. Bu konferansla ilgili e, bir yayın da hazırlıyoruz Hı. ve BNL'in açılışında bu yayın hazır olacak. E, çok önemli olduğunu düşünüyorum da bu tür konferanslarında. Çünkü bir yandan hani hep geleceğe doğru e, projeksiyonlar yaparken bir yandan da geçmişte ne oldu? E, bunu hep hatırlamamız, bunun deneyimini, e, deneyimin üstüne bir, şey, bir şekilde eklemeler yapmamız gerekiyor. O açıdan e, yani yani güncel sanat, Türkiye'deki güncel sanat tarihi açısından da önemli bir kaynak niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Evet, bu geçmiş-gelecek arasında bir bayağı bir bağ kuracak bu Biennale. En azından şu anda böyle gözüküyor. Ee... Ben bir şey daha merak ediyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla zarif ve uzlaşmaya yönelik bir ilişki var. Çünkü görsellerinde Biennale'ye dahil ediyor olmanız... ...tabii ki bence çok olgunlaşmış bir yaklaşım biçimi burada afişlerde şirket logoları logoları ya da kurumsal işbirliklerinin logolarını görmüyoruz. Bu mevzuyu biraz açıklar mısınız bize? Hı hı. E, şu ana kadar e, 12. İstanbul Bienali basılı malzemeleri olarak kartpostallar e, aslında yayınladık. E, o kartpostalların kart görsellerini de hem işte internet kanalıyla da görebildik hem de İstanbul'u hatırlamak konferansında da yine hı hı. aynı tarzda minimalist bir yaklaşımla bir görsel çalışma yaptık. Bu görsel kimlik de tamamıyla Felis Gonzales Torres'in yine işlerine referans yapan bir kimlik. Kartpostalı dört renk olarak bastık ve bu dört renk altın, gümüş, kırmızı ve açık mavi Torres'in işlerinde sıklıkla kullandığı ee, renkler. Ee, bunun dışında bir de e, basın toplantısı zamanında e, 2008-2010 yılı arasında E-Flux kanalıyla yapılan, e hani dünyada güncel sanat etkinliklerinin e, duyurulduğu bir aslında elektronik bülten e, ve bu iki yıllık aslında duyuruların hepsinin toparlandığı bir poster Evet. ...bastık. Ve bir yandan da... ...İstanbul Biyaneli'nin de bu sistemin... ...bir parçası olarak yani... Bir şekilde kendi kendimizin de eleştirisini yapmak suretiyle. Ee, aslında e, kartpostallarda logo kullanımı var ama e, kartpostalların ön yüzünü gördüğünüzde e, doğrudan e, görseli görüyorsunuz. Ama kartpostalın arka tarafında hem Biennial'in hem de e, destekçi kurumlarımızın logosunu görebiliyorsunuz. Bu dengeyi tutmak önemli. Bir yandan çok görsel bir etkinlik yapıyoruz. O yüzden görsel kimliğimiz herhangi başka bir kültürel etkinliktekinden daha farklı bir yerde duruyor. Çünkü doğrudan serginin kavramsal çerçevesiyle de paralel olarak işliyor. Ama bir yandan da destekçilerimiz olmasa bu etkinliği gerçekleştiremeyiz. O yüzden onlara verilmiş sözler dahilinde onlara da teşekkürümüzü bu şekilde belirtiyoruz. Evet daha çok konuşacağımız konu vardı ama süremizi şu anda açıyoruz. <gülüyor> evet en azından çok çabuk oldu bu. Evet. Ama daha bu konuya giriş yapmış Giriş yaptık. Zaten sık sık <gülüyor> görüşeceğiz bundan sonra da. Çok teşekkür ederiz misafirimiz olduğunuz için. Evet İKSV BNL Direktörü Bige Örer'i ağırladık. Burçak Konukman'la birlikte zamansız köşesinde. Ee, ...bir şey ekleyebilir miyim, zaman var mı? Ee, bu hafta... ...bu geçen hafta duyurduğumuz... E, ...şeyi yapıp, yani bu son... E, ...30 saniyelik veya bir dakikalık... E, ...ses enstilasyonu demeyeyim ya da... ...ses düzenlemesi olmadı. Çünkü... ...gündem kendini belirledi. E, günün sözü Recep Tayyip Erdoğan'dan geliyor... ...başbakanımızdan. E, Karşıdaki heykel için ucube dedim. Zamansız...